Elhamdülillahi rabbil ve salatu ala Muhammed ve ala ve Bir evi mümin ev olarak projelendirmek ve sürdürmek. Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'le içli dışlı, Kur'anlı yaparak ancak mümkündür evet namazda Kur'an okuyoruz belki cuma akşamları Kur'an okuyoruz Fatiha'lar okuyoruz fakat Kur'an'la ilişkimizi ve evimizin Kur'an evi olmasını isterseniz iki boyutuyla ele alalım birincisi Kur'an-ı Kerim'in bize vereceği bir manevi mümin kimlik vardır. Yalan konuşmuyoruz, e Kur'an böyle emrediyor diye. Namaz kılıyoruz, Kur'an böyle emrediyor diye. Evimizde gıybet yapmıyoruz, Kur'an böyle emrediyor diye. Bu bizde oluşan şahsiyet görüntüsü. Yani uzmanı birisi evimizde şöyle kaliteli bir inceleme yapsa, Kur'an'ın ruhlarımızı yönlendirdiğini, dillerimizi şekillendirdiğini, gözlerimizde hissedildiğini görür. İnşallah bu muhteşem bir kazanç bizim için. Fakat değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bir de dış görüntü olarak evimizde bulunmasını tavsiye ediyoruz. Ne kastediyorum bununla? Mesela, örnekler veriyorum, bu saydıklarım farz değil. Ama, bir atmosfer oluşturması bakımından çok faydalı. Bir manevi ağırlık için maddi gereklilik gibi diyelim buna. Mesela kardeşlerim, evimizde bir takım kahve, bir takım çay, bir takım da tatlı vesaire gibi parça için özel bir vitrin hazırlanıyor. Kimse bunu ayıplamıyor. Ben de ayıplamıyorum. Peki senede bir defa, bazen üç senede bir defa bir misafir gelecekte kahve içilecek de, onun fincanlarına özel bir vitrin hazırlanıyor da, e, kitabımız Kur'an-ı Kerim için güzel bir vitrin gibi kütüphane, evdeki kitaplarımızı, ansiklopedilerimizi koyduğumuzu kastetmiyorum. Özel Kur'an dolabımız. Niye olmasın? Ne tutar ki masraf olarak bu? Yani kaç tane musaf var evimizde, kaç kişi varsa? Kaç kişi? Evde biz altı nüfus muyuz? Evimizde altı tane musaf olmalıdır. Herkesin kendi musafı olacak. Ondan okuyacak. Bir tane mealimiz olacak. Küçük bir kısa tefsir olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili özel bir dolabımız olması bizim Kur'an-ı Kerim'e alaka gösterdiğimizi onun rahmetine sığındığımızı dış görüntü olarak da ispat eder Allah'ın izniyle. Onun için birinci işimiz evimizin en saygın köşesi neresiyse orada böyle çamaşırların asıldığı bir yerde olmaz. Tazim gerekiyor Kur'an-ı Kerim'e. Evimizi en güzel nerede? Oturma odasında veya namaz için ayırdığımız bir yer varsa orada. Çok darsa evimiz, böyle bir özel mekan ayırma imkanımız yoksa, yani en temiz böyle kıbleye uygun, ayak uzatılmayacak bölümü neresiyse orada... Güzel bir Kur'an vitrinimiz olsun. Herkes Kur'an-ı Kerim'ini okuyunca oradan alsın, oraya koysun. Onun adı Kur'an dolabı. Bu çok farklı bir tutumdur. Çocuklarımızın her birinin küçük de olsalar, henüz Kur'an okumuyor olsalar da bu senin Musaf'ın, senin Kur'an-ı Kerim'in diye ona ayıralım. Onlar kendilerine göre ciltlesinler, kaplasınlar. Kur'an-ı Kerim meal, tefsir yani hadis bile koymayalım o dolaba. Riyazu's-salihin başka yerde dursun. Ee, günah değil şüphesiz. Ben günah anlatmıyorum. Ama bu Kur'an-ı Kerim'e özel alaka gösterdiğimizi, çok hürmet ettiğimizi gösteriyor. 1. 2. Evimizde Kur'an-ı Kerim'e ayrılmış saatler olmalı. Onun ideali yani bir ödev işte Kur'an kursundan geldik camide imam okuttu. Öyleyi kastetmiyorum. Yani mesela saat 19'da her gün biz oturur e, akşam yemeğimizi yeriz. Böyle bir prensip. Sabahleyin 7.30'da kahvaltımızı yaparız. Nasıl bu böyle sabitleşiyor? Yani 7'de insanlar acıkmaya başlıyor. 7.30'da herkes kendisini sofrada buluyor. Evin klasiği, standardı haline geliyor bu. Bunu... Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim içinde yapabiliriz. Yani akşam misal evde herkes ne zaman bulunuyorsa musafını alıyor herkes. Mesela saat 20'de bir sahife ne kadar okuyacaksa onu orada okuyor. Bu çok hoş bir hatıra olur. Allah'ın izniyle her gün mesela örneğimi yani olsun diye değil örnek olarak zikrediyorum. 20'de saat 20 ile 20-30 arası bizim evimizde 20 senedir Kur'an-ı Kerim okunur. O gün hasta olan okumaz gelir dinler. Veya da özel günlerinde olan hanımlar okuyanı dinlerler ama o saat bizim işte haber bültenleri nasıl mesela bir saatte ortaya çıkınca herkes habere kilitleniyor. Bizim de Kur'an saatimiz. Yahu emin olunuz kardeşlerim. O evde bu 5 sene 10 sene devam ettikten sonra bu evin çocuklarından kötülük nasıl beklenir? O evde huzursuzluk olur mu zannediyorsunuz? Rahmet olarak Kur'an-ı Kerim o evde iner, evi doldurur, taşar Allah'ın izniyle. Ama bunu tabii ki Allah'ın kitabını test etmek için yaparsak belamızı buluruz. Bakalım Kur'an bir fayda edecek mi diye yani insanın maadallah imanını götürebilecek böyle bir hata yapmak için demiyorum. Bu bir anlayış, bu bir zevk, bu bir kabullenme olduğu zaman bereket olur Allah'ın izniyle. Mesela evimizde herkes Kur'an okuyor ya. En çok babamız okuyor diyelim. Günde bir cüz okuyor. O ayda bir hatim indirecektir. O hatim indirdiğinde bu akşam benim hatim günüm var. Tamam Allah kabul etsin. Beş dakika Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an'ımızı kabul et. Bu evden büyüklerimizden ahirete intikal edenlere rahmet eyle Ya Rabbi. Amin kadar dua dediğimiz bu yani oturup da ezber illa şu dua yapılacak diye bir kayıt yok. Ya Rabbi kabul et dedik mi dua odur iki dakika beş dakika ne kadar dilimiz donuyorsa hastalarımız için. Mesela komşularımızdan birisi hastadır hep bize diyordur dua edin çocuğumuz için hasta diye o hatim duası tam onun da yeri ve zamanı olmuş olur. Öbür gün hanımın Hatim'i bitti hep onun için toplanıyoruz. Böyle farzmış gibi, kanun maddesiymiş gibi olmadan mesela 3-4 hatimde bir de anne sürpriz yapıp bugünkü hatim hele küçük çocukların hatimi için size de filanca keki yaptım dediği zaman çocuklar için Kur'an-ı Kerim camide imamın okuduğu bir kitap olmaktan çıkar Allah'ın izniyle o evin kitabı haline gelir. Müslüman çocuk da böyle yetiştirilir. Kur'an'lı ev. Mesela ben bir çocuk hayal ediyorum. Bu çocuğu nerede bulursam alnından öperim. Elinden de öperim Allah'ın izniyle. Sekiz yaşında bir çocuk. Arkadaşı onu arıyor. İşte Ahmet gelsene filanca oyunu oynuyoruz. Şimdi gelemem. Bizim Kur'an saatimiz 20 dakika sonra gelebilirim diyor. Ama bunu içten söylüyor. Bu çocuk Kur'an çocuğu ya elhamdülillah, be. elhamdülillah. Fitne çağında, internet çağında her şeyin karma çorman olduğu bir zamanda çocuk oyuna çağrılıyor. Annesi de izin veriyor ama bizim Kur'an saatimiz, Kur'an'dan sonra gelirim diyor. Ne kadar hoş bir şey. Bu çocuğa Kur'an aşı olarak sevda olarak yüklenmiş demektir. Elhamdülillah. Yani bu çocuk anlı öpülecek evin bereketi sayılacak bir çocuktur Allah'ın izniyle. Ama değerli kardeşlerim aman uyarayım sizi. Dayakla Tehditle veya işte filanca oyuncağını vermem, sana bakkala gitmek yok gibi uyarılarla asla bunu sağlayamazsınız. 200 çocuk yetiştirirsiniz böyle yaparsanız. Bir çocuk bu hale en azından üç sene, dört senede gelir. Ve birinci şartı da anneyi babayı da o istikrarda o Kur'an saatine bağlı gördüğü için çocuk öyle olur. Abisini öyle görmesi lazım. Ablasını öyle görmesin, Ablanın da anneyi babayı öyle görmesi lazım. Bugünden itibaren bu evde Kur'an saatinde aykırı davrananlar diye kanun maddeleri sayarak münafık ve iki yüzlü insan yetiştirilir. Kur'an gönüllerin sevda kitabıdır. Böyle bağırarak çağırarak tehdit ederek kimse Kur'an okutamaz kimseye. Bunu bilelim. Demek ki evimizde Böyle hatim saatleri olacak. Veya mesela e, aileden aileye değişir bu. E, diyelim ki e, ayın yirmisi hangi güne rastlarsa hepimiz bir ayet ezberleyeceğiz. İşte nereden? Abese suresinden bir ayet ezberleyeceğiz. Sesli olarak Kur'an kursu gibi. Ya Rabbi bu ne evdir be! Ne evdir ya! Emin olunuz kardeşlerim. O ev Allah'ın zikredildiği bir ev olduğu için ve bu istikrar yani 40 yılda bir rastladı böyle bir şey onu konuşmuyoruz. Dedim ya çocuk arkadaşına bizim Kur'an saatimiz siz Kur'an musunuz ne biçim aile sizinki demeye getireceği tavrı özümseyecek. Bu 3 yıl 5 yıl belki 10 yıl olacak. Bu e, böyle bir evde ne olduğunu ben size söyleyeyim mi? Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın dünyadaki gidişatı, işleri kontrol eden melekleri vardır. Onlar kalabalıklar olarak yeryüzüne inerler. Ve Allah'ı zikreden, Kur'an'ı okuyanları ararlar. Bir evde, bir mescitte, bir yerde bu Kur'an için toplanmış kimseleri bulduklarında bir tanesi, birbirlerine haber verirler. Gelin gelin, filan yerde Allah'ın kitabı okunuyor denir onlarda üç kişi beş kişi okuyorlar ya o melekler gelirler oraya toplanırlar yüz kişi mi üç yüz melek mi rakamları unut kardeşim rakamı unut sen ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz o hangi evse cami mescit neyse medrese veya müslümanın evi o evi böyle bir çevirirler Ta göklere kadar o evi kuşatırlar böyle. Ta ki sadakallahu'l-azim deyip bırakıncaya kadar. Düşünebiliyor musunuz? Allah rızası için kardeşlerim. Ya evimize bir melek girsin de bereket olsun diye uğraşırken biz o da geldi mi gelmedi mi belli değil. Resim var, kapıda köpek var. Televizyon açık, internet açık. Kim bilir melekler semtimize de uğramıyordur. Fakat biz Kur'an saati diye bir saat yapmışız evimizde. Allah'ın izniyle melekler geliyor bizim evimizi bir kuşatıyorlar. O üstüne üstüne üstüne derken kim bilir kaç kilometre yukarı doğru melekler bizim evimizdeki o sesi dinliyorlar. O arada çocuk yanlış okuyor. Baba oğlum yanlış okudun düzelt diyor. Baba, baba uyukladın ha okurken diyor. Baba o gün yorgundu. Bu şakaları melekler kaydediyorlar. Bunu adeta... Filimi alıyorlar ve kıyamet günü bize seyrettirecekler. Ev bu ya, ev bu be. Bu Kur'an evi işte. Bir de cenazeden cenazeye okunan evi düşün. Ramazandan Ramazan'a gösterişin karıştığı bir hatimlerin okunduğu, mukabirlerin okunduğu evi düşün. Bir de bu evi düşün. Yani bu ev var ya, biraz mübalağalı söylüyorum anlaşılsın diye. Yani ben umreye gidemiyorum fakir fukarayım. Şu evi ziyarete gideyim dese insan, belki yani değer gibi geliyor bana İhlaslı böyle bir ev bulduğumuz zaman tabi Rabbim evlerimizde bu ahengi yakalamayı bize nasip etsin diye dua ediyorum bu arada tabi ki yapmamız gereken bir şey daha var mümkün olduğu kadar yoğun yapmamak şartıyla ve baştan sona Kur'an olmamak şartıyla mesela fiil suresinin bir sayfalık bir tefsirini çocuklarla böyle ayda bir sıkmadan. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak bir iş. Bir de tefsir getirdik mi bıktırıcı olabilir. Önce ayda bir mesela çocukların da bildiği Fil suresini tefsirden okuruz. Baba onu biraz açıklar bu böyleydi falan diye. Sonra Kevser suresini okuruz. Bir sene sonra Allah'ın izniyle daha uzun surelerin mealini okuruz, tefsirini okuruz. Bu hazmede ede Kur'an'la evimizi donatma anlamına gelmiş olur. Bu mantıkla evimizde ayda bir hatim indirilebilir kardeşlerim. Mesela şöyle yapalım. Herkes okuduğu zaman beş ay sürüyor hatim. Ya bu hatimi biraz daha hızlı indirsek daha çok Kur'an evimizde geçse ne yaparız? Mesela evin erkeği der ki birinci cüzden beşinci cüze kadar ben okuyacağım. Beşinci cüzden onuncu cüze kadar anne okuyacak. İşte 10. cüzünden 11. cüze kadar şöyle şöyle bir taksimat yaparız. En küçük çocuğa en son cüzü veririz. Böylece yani belki de ayda iki hatimle bitirebiliriz. Bir farklılık olur. Kur'an aynı Kur'an zaten yani illa baştan sona okuyacaksın diye bir şey yok. Zamanla ona da geçilir Allah'ın izniyle. Her cuma günü Kehf suresi evimizde bir okunmalı kardeşlerim. Deccal fitnesine karşı kalkanımız bizim, zırhımız Allah'ın izniyle. Geceleri en azından bir kişi baba, anne bir kişi mülk suresini yani 29. cüzün ilk suresi mülk suresini yatmadan okumalı insan. Yani farz değil bunlar şüphesiz. Ama Kur'an evi yapacağız ya evimizi ve herkes evde kim işte 10 yaşını geçtiyse daha küçük çocuklarda olmak üzere yatmadan Bakara suresinin Son iki ayet. اَمَنَ الْرَسُولُ بِمَا اُنْزِرِ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُ diye bu okunmalı. Evimizin şeytan da cidden, hırsızdan korunması için Allah'ın izniyle çok güzel bir zırhtır. Koruyucudur. teala <gülüyor> Kardeşlerim, evimizi Kur'an evi yapmak diye bir hayalden, projeden söz ediyoruz. Bu şüphesiz her tarafa Kur'an resimleri asarak olmayacak. Ruhumuza yansıyacak. Evimize... Şekil yansıyacak. Mesela şöyle bir hatırlatma yapayım. Evde 16-17 yaşında kızımız var. E bir Müslüman kız evde yabancı bir erkek yoksa başını örtmek zorunda değildir evde. Başı açık durabilir. Ama babasının yanında e öyle durmaması edeptir ayrı bir mesele. Ama kızcağız 20 yaşında da olsa hatta evin annesi de yani başını örtmek zorunda değil. Camdan görünmüyorsa içerisi başı açık durabilir. Fakat holden filan odaya geçerken oraya girmiyor kız. Niye girmiyorsunuz? Orada bizim Kur'an vitrinimiz var. Orada musaflar var. Ben oraya baş açık girmeyeyim diyor. Ay Allah senden razı olsun kızım be. Allah senden razı olsun ya. Kur'an sana şefaat etsin. Ne güzel ya. Bak Kur'an-ı Kerim ruh olmuş. Halbuki vitrinde Kur'an-ı Kerim var kadının başı açık. Oraya girmesi haram değil, günah değil. Ama ümen yuazzim şihâi'rullah fe innaha min takvül <gülüyor> kulub. Allah'ın mukaddesatına saygı gösterenin kalbinde takva vardır diyor Kur'an-ı Kerim. Evet, dolapta musaf var. Bir kadın başı açıkken o musafın olduğu odaya girmesi hiç günah diye bir şey değildir. Böyle bir şey yok kitaplarımızda. Ama saygı diye bir şey var. İşte bu saygıyı yakalamış Mübarek bir kadın o. Allah ondan razı olsun. Kardeşlerim, kolay değil şüphesiz ama yapılmaz bir şey de değil. Kur'an'la dolup taşmış bir ev. Ne kadar güzel ya. Yemin olsun kardeşlerim, o ev sadece kendisi için değil, o apartman için, o sokak için, o mahalle için bile rahmettir ya. Biiznillahü teala. Nefsim için Allah'tan böyle bir evin içinde yaşamayı bana nasip etsin diye dua ediyorum. Sizler amin deyiniz. Sizlere de Rabbim böyle bir ev nasip etsin diye dua ediyorum. Ona da ben de amin diyorum. Allahu Teala'ya emanet olunuz. Kur'an'lı, Kur'an'la yaşarmış evleriniz payidar olsun. İlâ yevmil kıyâme. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve